Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de Allah Resulü aleyhisselam hakikati yaşamaya insanları da yaşamaya davet etmeye memur Bütün peygamberler esasında aynı vazifeyle görevlendirildiler Sallallahu aleyhi ve sellem bu zaviyeden bakıldığı zaman Hem amir hem nahi hem emrediyor Marufu emrediyor hem sallallahu aleyhi ve sellem münkerden insanları nehy ediyor, yapmayın gelmeyin diyor, münkere gelmeyin, münkere yaklaşmayın. Bütün peygamberler bunu yaptılar ve bunu yaparken onların hayatında mesai mefhumu yoktu. Allah azze ve celle bize Hz. Nuh aleyhisselamın 950 yıllık risalet hayatını, o risalet hayatının mücadelesini anlatırken, Kâl inni dâvutu kavmileyle ve nehara, ya Rabbi gece gündüz anlattım ben. Gece ifadesini Allah Azze ve Celle'nin orada zikretmesi davetçilere belki muradının şu olduğunu ifadedir. Yani buyuruyor ki eğer benim yoluma davet edeceksen memur anlayışıyla olmaz. Sekizden beşe kadar memurlar davet ederler, akşam beş olduğu zaman kapatır evlerine giderler ya da okulda, mihrapta, minberde, memur anlayışıyla bu yola davet olmaz. İşte Nuh aleyhisselam 950 yıllık risalet hayatı var. Usanmadan devam ediyor ve diyor ki Kâle Rabbi inni da'utu kavmi leylev ve nehara. Gece anlattım ya Rabbi, gündüz davet ettim ama onlar gelmediler. 950 yıllık bir davetin sonrasında Ellerini, ayaklarını bağlıyorlar. Bu yola davet etmesine engel oluyorlar. O zaman ellerini kaldırıyor. فَدَعَا رَبَّهُ enni مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرِ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا اِنْ Yıkıldım ya Rabbi diyor. Mağlup oldum ya Rabbi, tut ellerimden ya Rabbi. Allah Azze ve Celle, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın doasına icabet ediyor. Sema'nın kapıları açılıyor, yağmur başalıyor, yeryüzünde büyük bir tufan oluyor, kafirler helak oluyorlar. Yani eğer bu yolda Müslüman emri bil maruf yapacaksa, Efendimiz Aleyhisselam'ın izinle yürüyecekse, Enbiya'ya bakacak. Ve bu yolda mesai mefhumu olmadığı gibi tatil mefhumu da olmayacak. وَاَرْسَلَّهُ اِلَا مِئَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıktıktan sonra şimdi balığın karnından çıktın, rahatsızlığın var falan yere git orada israat et demiyor. Yüz binlik bir kavme gönderiyor Daha fazla nüfusu olan bir yere gönderiyor Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Emr-i Bilmaruf sürecindeki mücadelesine baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam Bedir'den, Uhud'dan, Hendek'ten çıktılar Yani şimdi falan yere gitsinler sallallahu aleyhi ve sellem orada bir müddet tatil yapsın ailesiyle baş başa kalsın böyle bir hayatı da yok elbette insanların hayatında tatil olabilir bir yere gidebilirler ama büyük adamlar insanların önüne geçeceklerse alimi rabbani olacaklarsa insanlığı içine düşmüş olduğu o krizden çıkaracaklarsa büyük adamlar onlar bütün varlıklarını insanlığın kurtuluş davasına feda edecekler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden yolundan yürüyen İmam-ı İmam Gazaller yaptığı gibi onlar fedayı can ettiler Uykularından, sıhhatlerinden, her şeylerinden bu yolda fedakarlıkta bulundular Peki bu yolda müminler, müslümanlar gidecekler onlar emri bil maruf yapacaklar, marufu emredecekler, münkere dur diyecekler diyor ya büyük doğum mimarı. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak kalabalıklar bir yere gidiyorlar. 10 binler, 100 binler, milyonlar gidiyorlar Sahillere gidiyorlar, ekranlara gidiyorlar Gidiyorlar, 10 binler, 100 binler bir kadın sahneye çıkıyor Adına sanat diyor, kendini orada arz ediyor Onlar da bağırıyorlar, beni kurtarır mısın falan diyorlar Muhtacı de de nerede kaldı gayriye himmete de Eğer onlar birilerini kurtarabilmiş olsalardı Onların aileleri olurdu bir gün birinin yatında dolaşır bir kadın, sonraki hafta başka birinin yatında daha zengin çıkarsa önüne, sonra başka bir yere gider, magazin programları, kahir ekseriyet itibariyle böyle hayatlar görürsünüz. Tabii her şeyin istisnası olduğu gibi, oralarda kendi dünyalarında, kendi dünyalarına uygun şekilde istisnaları vardır. Demek ki oralardaki o enstrümanları, aletler, Besteler, güfteler onların hayatına çare olmuyor. Onları krizden çıkaramıyor, alamıyor ki başka yerlerde onlar çare arıyorlar. Maddede çare arıyorlar. Ayhan Songar Hoca mümin, muvahhit, Müslüman bir psikiyatristti. Onun bir yazısında okumuştum tabii. Merhum yıllar öncesinde. Diyor ki bunlar bana geliyorlar. Diyorlar ki işte hocam bize çare ol. Ünlüler geliyorlar. Desem ki onlara, benim de ruhumda acılar, ızdıraplar zaman zaman olur, önümü kapatır böyle, göremem önümü. O zaman gece kalkarım, abdest alırım, ee, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durur, namazda, rükuda, secdede çare ararım. Bu adamlara söylesem, bu da yobaz olmuş derler, kalkar giderler buradan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Kur'an-ı Hakim şifadır. Yürekleri şifadır. Siz e, en ünlü psikologlara gidiyorsunuz, psikiyatristlere gidiyorsunuz. Bir yere kadar geliyorlar. Orada duruyorsunuz. insan en cins kafalar yere düştüğü zaman onları ayağa kuran Hakim kaldırır. Onları ayağa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti kaldırır. Cumhuriyet döneminin en büyük mütefekkiri fikir kumaşına o mütefekkir zaviyesinde olanlar hepsini toplasanız ona hepsinin tamamı toplamı muadil olamayacak adam Necip Fazıl. Düştüğü zaman onu ayağa kaldıran bir imam bir alim-i Rabbani Abdülhakim Arvas Hazretleri işte Kur'an-ı Hakim diyor işte Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti diyor ayağa kaldırıyor siz davetçi olarak insanları ayağa Kalkın diyeceksiniz, yürüyeceksiniz ama onlar üzerinize gelecekler. Yolları tuttular, sanat adına tuttular, fikir adına tuttular, hareket adına tuttular. Üzerinize gelecekler, belki sizinle alay edecekler, korkmayacaksınız. Eğer korkacaksanız, yani onlar şunları şunları anlatmanıza bu cemiyette müsaade etmiyoruz diyecekler. Tesettürden bahsedemezsiniz baronlar var o baronlar kadınları açacaklar sokaklara çıkaracaklar ekranlarda onlar üzerinden reyting kazanacaklar ya da moda baronları var moda baronları onlar bu yıl yeni bir kıyafet piyasaya sürecekler Orada kıyafetlerde kadınlar vücutlarını teşhir edecekler siz onlara direnmeyeceksiniz bir üst kat var onların yaşam şekilleri var moda bu alt kattakiler de üst kattakilerin yaşam şekillerini kabul ediyorlar. Kadınlar tesettürü, mahremiyeti ayaklar altına almışlar. Erkeklerin dünyasında iffet çiğneniyor. Siz de eğer bu hakikatleri anlatırsanız, kullil müminîne yağuzzû min absarihim. ey müminler. Gözlerinize sahip çıkın. Ey mümineler iffetlerinize gözlerinize sahip çıkın dediğiniz zaman sizi taşlayacaklar korkuyorsan o zaman bu yola çıkmayacaksın. İnsanlar seni önde görecekler, imam görecekler. Bu adam hakikati söyler diyecekler. Peygamber Aleyhisselam taşlanmıştı ama yine hakikati söylemekten imtina etmemişti. Firavunun sarayında Kâlefir Ânuva Maarabul Alemîn senin Rabbin nedir demişti Firavun. Ma demişti orada men kullanmamıştı. Gayrı akil için olan o isim mevsulü getirmişti kâle firavnu ve mâ rabbul âlemîn kâle rabbus semâvâti vel ardi ve mâ beynehumâ. Musa aleyhisselam'dan belki bekliyordu ki yani sensin benim Rabbim diyecekti. Korkudan bunu söyleyecekti. Belki orada canını kurtarır. Bunu söyler insanlar oradan bakarlar. Hani buna uslup derler belki. O uslupla Hz. Musa aleyhisselam firavunun zulmünden, gadrinden kendini kurtarabilirdi ama öyle demedi Musa Aleyhisselam Firavun'un enaniyetini ayaklar altına aldı dedi ki kâle rabbus semâvâti vel ardi ve mâ beynuhuma benim Rabbim yerlerin, göklerin ve onların arasında olan neler varsa onların Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir dedi yani davetçi bu yola geldiyse yürüyecekse insanlar da ona bakacaksa İmama bakacaklar. İmam hakikati söyler derler. Onun için cumaya gelirler. Onun için teravihe gelirler. İmamın sohbetini vazın dinlerler. Her durumda imam konuşur der. Peygamber aleyhisselam konuşmuştu. İbrahim aleyhisselam konuşmuş. Musa aleyhisselam konuşmuştu İmam Rabbani'ler. Konuşmuştu. Bunlar bunlar da konuşur. Eğer konuşmazsa, ruhsata sarılırsa, yapışırsa, Ümmetin kızları eğer modaya uymak, eğer o oralarda yüz binlerle beraber kadın erkek onların konserlerinde o ihtilatı yaşamak, haramın içine dalmak, Günah değil ki imamlar konuşmuyorlar. Sahilde anadan Uryana yakın bir halde kadınlar, erkekler, bir kadın eşinin yanında nasıl olabilirse o halde giriyorlar. Demek ki bunlar haram değil ki imamlar, hocalar, alimler konuşmuyorlar ya da podyumlarda bu yıl arz edilen şu kıyafetler imana, İslam'a, Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiklerine, bildirdiklerine aykırı değil ki imamlar konuşmuyorlar, hocalar konuşmuyorlar diye onların ardına düşüyorlarsa, o zaman o hataya düşenler ne kadar sorumluysa, onlar ateşe düşerken konuşmayanlar, ruhsat diye, maslahat diye susanlar, onlar da o kadar sorumlu olacaklar. Eğer Ebu Cehil'in gadrinden korunmak, Masat olsaydı ve bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselam sussaydı Hubele menata lata uzzaya gitmeyin Onların önünde eğilmeyin Gelin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Bunu demek Mekke'deki o yerleşik anayasanın, şifai anayasanın birinci maddesini değişmez, değiştirilmez maddesini inkar etmek demekti. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerine geldiler. Allah Resulü Aleyhisselam masat var, ruhsat var. Ben şimdi bunu söylemeyeyim deseydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Bekir La İlahe illallah diyebilir miydi? Ömer Müslüman olabilir miydi? Hamzalar, Musablar, Sa'd bin Ebi Vakkaslar La İlahe illallah Muhammedur Resulullah'ı tanımıyorum Allah'tan başka bütün güç merkezleri ayaklarımın altında O imanı, o tevhide Asabı ı kiram efendilerimiz ulaşabilirler miydi? Hayır O zaman alimler konuşacaklar Arifler konuşacaklar Konuştular hep. Ral İyallahu Anhum. Rahmetullahi Aleyhim Ejma'yin. Büyük adamdı onlar. Konuştular. Çünkü onların önünde Efendimiz Aleyhisselam vardı. Ve şu ayet duruyordu onların önünde. Ya eyuha ladin aamanu, mayyarted minkum andinihi, fasaufa yatin Allahu biquom yuhibhum ve yuhibbuna ve kavmin yahubbuhum ve yahubbunuhu ezilletin alel mu'minin izzetin alel kafirin yucahidun fi sabilillahi ve la yahafun ya eyhellezine yani ey bu davayı kabul edenler bütün varlığıyla bütün mevcudiyetiyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itiba edenler ben Müslümanım diyenler ya yuhellezine amenu men yarsed de min kim irtidad ederse kim reddederse Ebu'l-Hasan al-Nedvi diyor ki, Riddet ama Ebu Bekir olmayan bir riddet diye makalatında bir makalesi var. Esasında onu bir risale olarak yazıyor. E, e, riddet ama Ebu Bekir yok diyor. Er-Ridde, yani öyle bir riddetteyiz ki ama onun Ebu Bekir yok. Hani Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz riddet zamanında meydan yerine çıkmış, hakikati ilan etmişti. Şimdi insanlar camiden çıkıp Kiliseye girmiyorlar. İnsanlar camiden çıkıp havraya girmiyorlar. İnsanlar hayatlarında camiye giriyorlar ama irtidad ediyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Yaşantılarıyla, yaşam şekilleriyle, ticaretleriyle, evleriyle, çocuklarını eğitim tarzlarıyla, modelleriyle esasında İslam'ı reddediyorlar. Yani dillerinde iman var fakat yüreklerinde olmayan bir din var. İşte men yerted de minku kim irtidat ederse fesefiyetillahu bi kavmin. Allah bir nesil getirir. Ya yellediine amenu men yerted de minku man dinihi fesefayetillahu bi kavmin yuhibbuhum nehu. Onlar Allah'ı severler. Yani Allah'ı severler demek onun emirlerine ihanet etmezler. Allah da onları sever demek Allah Azze ve Celle onları firavunun önünde Hazreti Musa nasıl ayakta durduysa onlar da ayakta dururlar. Sanat vadilerinde, fikir vadilerinde, hareket vadilerinde onlar göğüslerini gererek ben Müslümanım derler. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ İkinci olarak ezilletin alel mukminin Müslümanlara karşı merhamet sahibidir onlar. Arakan onların gündemindedir. Arakan onların gazetelerinde, mecmualarında. Doğu Türkistan, Gazze onların günlük konuşmalarındadır. Ümmet nasıl kurtulabilir? Gündemlerinde bu vardır onların, tezlerinde bu vardır onların. Ezilletin alel mukminin, e izzetin alel kafirin. Kafirlere karşı, kapitalizmaya, siyonizmaya, liberalizmaya karşı, Maho'ya karşı, onun çocuklarına karşı, onun çocuklarından, onun yolunda gidenlere karşı, kalbinde hep bir öfke var onun. İnsan başını fare başından ayıran fikir öfkesidir diyor büyük doğum mimarı. Ha öfkesi olmayan Müslüman, ha silahı olmayan asker. Dünyanın en büyük ordusu. Silah yoksa devletini koruyamaz. Sayı itibariyle 10 milyon 20 milyona ulaşsa bile ordunun gücü silahında Müslümanın gücü, imanın gücü öfkesinde yani hayır diyebilmesinde Allah ve Resul düşmanlarına onlar bir hayata davet ediyorlar susacaksın diyorlar. Eğer susmazsan hakikat dersen, izzet dersen, iffet dersen seni İçerideki adamlarla usupsuz olmakla itham ederiz Dışarıdaki adamlarla da Kadın düşmanı olarak Seni ilan ederiz Siz iffet diyorsunuz Anne diyorsun Evini koru diyorsun Oku ama mahremiyetini koru Okurken koru diyorsun İffetini izzetini Ayaklar altında payimal etme diyorsun Karşı taraf Seni çok böyle Hakikati ehramı tepetaklak hale getirecek, ifadelerle, iftiralarla sana saldıracak. Biliyorsun bunlar Allah ve Resul düşmanı yapacaklar. Ama sen yerinde duruyorsan, اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنْ عَلَى Kafire karşı bir izzetin olacak senin kardeşim. İzzetin yoksa hakikati söyleyemezsin. Yani eğer Müslümanlar, İslamın söz planında bırakır terk ederlerse Allah Azze ve Celle yeni bir nesil getiriyor o neslin özelliği. Onlar işte Allah Azze ve Celle'yi severler, Allah Azze ve Celle onların ayaklarını sabit kılar. İkinci olarak onlar Müslümanlara karşı mütevazidirler. Üçüncü olarak onlar kafirlere karşı azizdirler, vakarlı dururlar, aziz dururlar. Sonra nefise fî sebîlillâh. Allah yolunda cihad ederler. Kalemleriyle cihad ederler, sözleriyle cihad ederler. Konuşulması gereken yerde konuşurlar. Zengindirler, mallarıyla cihad ederler. Ve lâ yekâfûne levmetelâ'im. İşte belki en önemlisi. Onlar, Müslümanlıklarından dolayı birileri onları kınadıklarında, aşağıladıklarında, Üzerlerine geldiklerinde, onlar linç etmek istediklerinde korkmazlar. وَلَا يَخَافُونَ الْلَوْمَةَ لَا <gülüyor> اِمْ İslam'ın kızı örtüsünden dolayı okulunda, medresesinde, sokağında, mahalle arkadaşları arasında örtüsünden dolayı birileri onunla alay ediyorlarsa... O alaylardan korkmaz, çekinmez, İslam'ın izzetiyle meydan yerine iner. Bir dağ gibi durur, vakarıyla durur, kararlı haliyle durur. Müslüman delikanlı onların levminden saldırısından korkmaz, geri adım atmaz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizi o halini anlatıyor. İmam Buzeri diyor ki, Nebiyün el <tıklı> nahi nâhi fe lâ ahadun uberra fi kavlin lâ minhu ve lâ na'mi. Do la yessalli ve sellem daîmen ebeden alâ habîbika hayrül halqik küllehi. Taburda i'rabta 3 vecih var. Muhammedun Nebiyuna onun haberi olabilir veya mahzuf bir mübtedanın haberi olabilir veya efendim burada medih makamında olabilir. Ehmdu Nebiyena gibi olabilir veya efendim daha önceki bir isim mevzulden bedel olabilir, mahalle mecur olabilir. Peki onlar talebe kardeşlerimizle alakalı olan malumat ama esası şu. yuna bizim peygamberimiz. Yani huwa nabiyyun, o peygamberimizdir. El amiru, amirdir. Marufu emreder. Ya da nabiyyun el amir, bizim peygamberimiz marufu emreder. En nahi münkerden nehyeder. Fe la ahadun, hiç kimse yoktur. Buradaki la leys anlamındadır. E, ahadun ismidir. felâ la ahadun abarra astak anlamında ondan daha doğru kimse yok. Fi kavlila onun la sözünde, hayır sözünde minhu. Yani hayır sözünde minhu o efendimiz Aleyhisselam'dan daha doğru kimse yok. Ve la naam efendimiz Aleyhisselam'ın evet sözünde Ondan daha doğru kimse yok yeryüzünde Yani hayır deyişinde o kadar sadakat var ki Veya evet deyişinde öyle bir sadakat var ki O sadakatin mikyasında onun derecesinde Yeryüzünde başka bir adam göremezsiniz Enbiya bunun içerisinde Bütün peygamberler bunun içerisinde Efendimiz Aleyhisselam'ın seviyesine ulaşan Onun makamına ulaşan başka birini göremezsiniz yani buradaki la ve na'am ifadesi, la hayır, nam na evet demek. La, Efendimiz aleyhissalatu Selamın Allah ve Resul adına emirlerine işaret ediyor, amir olmasına. La da Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın Allah azze ve celle'nin bunlar münkerattır, bunlardan uzak durum onlardan nehyetmesine işaret ediyor. La hayır demek. Hani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cömertliğini ifade buyururken diyorlar ki o asla kimseye hayır demezdi. Ferestek de efendimiz aleyhissalatu vesselam bu halini ifade buyururken "Ma kale la kattu illa fi teşehhudihi. Levle teşehhud kanat lauhu naam." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ma kale la asla la demedi. ma kale la kattu illa fi teşehudihi sadece hayırı la kelimesini teşehhüdünde kullandı. eşhedü en la illallah Allah'tan başka ilah tanımıyorum. la or orada hayır dedi. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın levlet teşehud, teşehudü olmasaydı Kânet la uhu Oradaki la'sı da na'am evet olacaktı. Yani yetimler, mazlumlar, muzdaripler sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam olmasa bile onlara la demedi. Onlara hayır demedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hani Efendimiz Aleyhisselam hayatında hayır yoktu, kimseye hayır demiyordu. Neden burada İmam Buziri Rahmetullahi Aleyh Efendimiz Aleyhisselam la noktasında onun gibi sadakat makamında başka biri yok. Neden böyle dedi? Yani Ferezdek İmam Buziri'nin bu şiiri arasında bir tezat, bir tenakuz yok mu diye biri sorarsa yani buradaki la Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın münkere la demesi yanlışlara la demesi yoksa mazlumlar, muzdaripler mesele var, sorun var Ya Resulallah diye Efendimiz Aleyhisselam'a geldiğinde hiçbir zaman sallallahu aleyhi ve sellem onlara la demediler. İmam bu Buğsiri bu beytle bize şunu söylüyor. O nasıl hakikati emretti, marufu emretti, münker'e dur dedi, hayır ise siz de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sünnetine İttiba edin. O halde insanları memnun edecek şeyleri değil. Cenneti anlatıp onları keyiflendirecek, onlara yanlışlarını unutturacak konuşmaları değil. Onları kurtaracak mevzularla onların üzerine gidin. Doktor, hastayı kurtarmak için eğer reçeteyi vermezse ona ihanet eder. Bu hastalar, ancak bu reçetelerle kurtulurlar bu ilaçlarla kurtulurlar ama onları aldıkları zaman eğer acı çekeceklerse doktor da onların acısına merhamet eder eğer onlara o ilaçları vermezse hasta ihanet eder bir baba acı ilaçlar iğneler aldı çocuk verem eğer o iğneleri o çocuğa vurmaz merhamet eder çocuğun ağlamasına göz yaşına baba dayanamazsa o çocuğun mezarını elleriyle kazmış olur. Yavrusuna ihanet eder. Peygamber aleyhisselamın üzerine geldiler. Taşladılar. Taif'te ellerini kaldırdı. Allahumme eşku ileyke da'fe kuvveti ve hevâni alel İnsanlar katında değersiz olmamı ya Rabbi. Bu yolda yalnızlığımı, çaresizliğimi, zayıflığımı sana arz ediyorum ya Rabbi. Dedi ama geri adım atmadı. Bu yolda belki davetçiler, Müslümanlar, müminler Allah ve Resul buyruklarını anlatırken biz İslam'la bu dünyayı, bu hayatı değişmeye talipiz, mehmuruz, beni Rabbimin buyrukları bağlar derken üzerlerine gelecekler çaresiz kalacaklar. Ama o çaresizliklerini insanların önüne geçip de onlardan merhamet dileyecek bir usulla asla yapmayacaklar. Düştükleri yerde ruhlarını Allah'a teslim edecekler. Ama dinsizlerin, imansızların, Allah'a düşmanların önünde eğilip Allah düşmanlarını memnun etmeyecekler. Kalinleme, eşku, besti ve huzni ilallah. Hazreti Yakub Aleyhisselam gibi, evlatlarının ihanetini uğrayan bir baba. Gammı, kederi, hüznü ancak sana arz ediyorum ya Rabbi diyecek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam işte öyleydiler. Bize de İmam Buzir rahmetullahi aleyh buyuruyor ki siz de o amir olan, o nahi olan peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edin. Burada şunu da ifade edelim. Geçen bir kardeşimiz Kur'an Müslümanı hidayeti için bir kısmını dua ediyorum. İnşallah allah Teala onlara hidayet nasip eder diye. Ama şunları söylemiş, yani merhamet etmekten başka yapacak bir şey yok. Diyor ki, Peygamber aleyhisselam elçi. Elçi ne demek? Ne aldıysa onu ulaştırır demek. E Peygamber aleyhisselamın Kur'an'dan başka söylediği bir şey olabilir mi diyor. Yani o konuşuyor Kur'an-ı Kerim'i tefsir ediyor ama utanmadan diyor ki ben konuşurum ama peygamber konuşamaz. Evet o Allah Azze ve Celle'den aldıkların aldığı gibi Kur'an-ı Hakim adına insanlığa tebliğ etti. Ama bir de ve وَاَنْزَنَّا اِلَيْكَ الذِّكْرَ الْتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ biz sana bu zikri onu insanlara beyan edesin diye indirdik. Evet kuran Hakim kitab-ı mubindir. Ama ne zaman kitab-ı mubin olur? Peygamber aleyhisselam beyan ettikten sonra. Eğer Kur'an-ı Kerim peygamber aleyhisselam beyanı olmadan kitab-ı mubin olsaydı, apaçık olsaydı o zaman Allah Azze ve Celle Efendimiz aleyhissalatu vesselama biz sana bu Kur'an'ı bu zikri onu insanlara açıklayasın diye indirdik der miydi arkadaşlar? Tabi bu vapta şu kadar ayet-i kerime var. Biz onları farklı vesilelerle, farklı sualler çerçevesinde cevaplandırmıştık. Oraya girmeyelim ama şunu söyleyelim. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın kolumunu Kur'an Hakim ifade buyururken يَأْمُرْهُمْ ve yanhahum عَنِ الْمُنْكَرِ الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر فاعل كم الله رسول değil mi? Zamirun mustatirun fihi cevazen takdiru hu diyoruz değil mi? Resulullah bil بالمعروف Peygamber Aleyhisselam onlara maruf emrediyor ve nehhahum anil munkar munkerden onları nehyediyor. Sonra ve yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleihimul khabais. Ve yuhillu lehumut tayyibat. Tayyib olan şeyleri helal kılıyor. Temiz olan şeyleri helal kılıyor. Kim peygamber aleyhisselam faili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yuharrimu aleihimul khabais. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara khabis olan şeyleri haram kılıyor. Peki şimdi bu ayet kelimeyi okuyunca ne diyecekler? E, Kur'an-ı Kerim'de helal olanlara helal kılıyor. Kur'an-ı Kerim'in habis dediklerini Peygamber aleyhissalatu vesselam haram kılıyor. Peki bu ayet-i kerimeye bu zaviyeden bakıp suikast yaptıklarında hangi ayetle onları durduruyorsunuz? قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ve la yuharrimuna ma harramallahu ve rasulu vav atıf harfiydi mugayeret ifade ediyordu atıfla matuf birbirinden ayrı şeyler olacaktı yani caa ahmadu ve Muhammedun dedin ahmet ve muhammed geldi bir adam gelmedi iki ayrı adam geldi ama fiil aynı Fiilde onların bir ortaklığı var Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ey oryantalizmanın Yalanlarına kanan Müslümanlar Kur'an'la Hakim'de nasıl helallar Haramlar varsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünnetinde de helaller haramlar var Katilul lezine La yu'minune billahi bil billyumil ahir <gülüyor> Allah'a ve ahirete inanmayanlarla cihad edin Onlara karşı cihad edin başka bir de velaharrimuna ma harramallahu ve Allah'ın ve resulünün haram kıldığını haram kılmayanlarla savaşın diyor. Allah söylüyor ya. Cihad edin diyor. Ayet-i kerime kardeşim Tevbe suresinde. Haşa Rabbim Arapçayı bilmiyor muydu haşa? Yani Allah ve resulü ayrı ayrı Haram kılmasaydı yani Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Yani Allah ve Resulü derken neyi kastediyor? Kur'an ve sünnet. Ama Efendimiz aleyhissalatu vesselam sünnetindeki o haramları da onları da vahiy gayrimetlu yoluyla Rabbim'den alıyor. İki türlü vahiy var. Bir vahiy metlu bir de vahiy gayrimetlu var. Hepsinin Kur'an'dan delillerini elhamdülillah sünneti reddeden Kur'an Müslümanlığı kitabında bir de hareketul Kur'aniyyin fi mizanül Kur'an-ı Kerim diye Arapça tehlif ettiğimiz eserimizde onların bütün masallarını çürütüp oryantalizmanın çöplüğüne iade ettik. Kur'an-ı Kerim sünnet-i seniye bu yol İmam-ı Azam efendilerimizden nasıl geldiyse kıyamete kadar öyle gidecek. Biz söylüyoruz kardeşim onların yalanlarına değil Oriyantalizmanın masallarına değil, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine, Allah Teala'nın ayetlerine ittiba edelim. Bu ümmetin kurtuluşu burada. Yüzyıldır masallara çağırıyorlar. İşte ümmet bir krizden ötekisine savruluyor. Nebiyyünel-âmirun nahi Bizim peygamberimiz emredendir, nehyedendir. Helal kılandır, haram kılandır. Helali haramı Allah Azze ve Celle'den alır. Helal ve haramı bildirme noktasında Efendimizin sadakat makamına kimse yükselemez. Yani haramları söylediğiniz zaman üzerinize gelecekler. Ama Efendimiz Aleyhisselam haramları söylerken hiç tereddüt etmedi. Onun o makamına hiçbir beşer yükselemez. O halde ve atîur rasûl Ey ümmeti İslam helalleri haramları ilan etme noktasında şurada maslahat var şurada ruhsat var diyen adamlara değil Mekke'de la ilah illallah Muhammedur Resulullah diyerek Darun Nedveyi Hubeli tanımıyorum diyen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ediniz. Estağfurullah ve etûbileyülhamdülillahi rabbil âlemin.